Şöyle bir, hani bu bir bitkiliği sağlayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Aslında bugün sadece bunun üzerine konuşacağım ben. Hani bir araya gelen bedenler hakkında konuşmak dileğim. Aslında Dönöz'ün de bütün kariyeri boyunca yapmaya çalıştığı şey, yan yana gelebilen, bir arada mümkün var olabilen bedenler de, bir arada mümkün olamayan bedenler arasındaki ilişkileri incelemekle, yani bunun serüveniyle alakalı. Mesela yıldız öbeklerinden bahsedebiliriz. 10 üzeri 8 ya da 10 üzeri 10 yıl bir arada var olabilen yıldız obetleri. Delezyen düşüncede moleküler düzeyde, insan evreninde, astronomik düzeydeki bu nesnelerin bir araya nasıl geldiği ya da bu birlikleriyle nasıl oluşturduklarına dair çok teknik ve özel bir kavram var. Buna asamlaj diyor Delezyen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 ee, biri 60, diğeri 90 km hızla ilerleyen iki araçtan birisi diğerine göre iki saat önce ilerle, beş yerine varıyorsa falan. Buradaki hareket e, kavrayışımız aslında hareketsizliğe referans alır ve bize bir dünya kurar. Bu dünya nasıl bir dünyadır? Aslında e, hareketi kendi içinde düşünmeksizin hareketi sabitliğe referansla düşünür. Dolayısıyla e, noktalar arasındaki hareket e, terimini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 Ağaç yeşildir önermesi e, öncelikle bir oluş biçimiyle birlikte düşünmelidir. Bu da ağaç yaşarmakta oluşla birlikte düşünmemizi gerektirir. Yani ağaç yeşildir dediğimde sabit dediğim ve temsil etmeye başladığım ağaç e, öznesi bu dilsel temsilde kendi varlığından koparılır. Artık bu ağaç yaşar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 e, blok ya da bir meslek konumlandıracaklar alacaklar. Ama kendileri artık şunu biliyor. Artık bilim bunu kabul ediyor. En fazla 100 yıl idare edecek insanlığı. Çünkü e, 1889'da Paris tekinliğe koyulan silindirik metal blok e, değişimden korunabilmek için 3 metal bloğu, metal 3, 3 tane cam fanus geçirilmesine rağmen e, tozlandı, moleküler bir e, etkileşime girdi. Bir takım molekülleri yitirdi ve değişti.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 Bu nokta Döloz'un e, Nietzsche incelemesine, Nietzsche e, monografisine değinmemizi gerektirecek. E, burada Nietzsche'nin e, Nietzsche yok, e, fail yoktur, fiil vardır ya da fiil vardır, fail yoktur gibi e, radikal sözleriyle de ilişkili olarak e, Döloz e, aktif güçlerle, reaktif güçler arasındaki ayrımı gündeme getirecek. Ve aktif bir gücün sürekli kendi sınırlarına doğru giden, yani...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 e, Deleuze de Nietzsche ve felsefede çok net bir şekilde e, şunu ortaya koyuyor. Kölenin bakış açısından, reaktif kuvvetleri temsil eden çileci raktiflerinin bakış açısından dünya ancak şöyle konumlandırılabilir. Sen kötüsün, öyleyse ben iyiyim. Değeri ancak bir diğer şeyi olumsuzlayarak var edebilen bir anlayış bu. Çünkü kendinden bir e, üretim, kendinden bir yaratım gerçekleştirmekte e, başarısız ve bu yüzden de hınç dolu. Aslında bu e, bu ayrım e, direkt doğrudan doğruya bir özlemeye gönderme yapmakla birlikte birbirine de geçen ayrım ayrımlar olarak karşımızda. Efendi bunun karşısına ben iyiyim, sen öyleyse sen kötüsün şeklinde çıkabilir. Ama e, o da yine Karşıtlığı ve e, dikotomiyi tam anlamıyla açmış değil. Bu nokta yani benzerlikten farka gittiğimiz dünyadan, karşıtlıktan farka doğru gittiğimiz dünyaya, olumsuzlamanın tiramlarının olduğu bu dünyaya, e, Darüş Spinozacı bir eksende şöyle bir e, yorumla e, eleştirde bulunur. Hatta çok önemli bir uyarı yapar. Nasıl ki tiramlar kendilerine kederli ve mutsuz halklar ararsa kederli ve mutsuz halklar da kendilerine tiranlar arar. Çünkü bu olumsuzlayıcı değeri üretemeyen ve sürekli olarak e, neşeyi baskılayan kuvvetler tarihsel olarak tiranlığın kaynağındaki kuvvetler olarak görülüyor. Hem Spinoza hem Döloz'de. İşte bugün de zaten e, sorgulamak istediğim şey e, Döloz'un de Guattari ile birlikte Antiolydik eser, eserlerinde sordukları bu ünlü soru, bu zor soru, arzu niçin kendi baskılanışlarına arzular? Ya da kitleler niçin kendi kurtuluşlarıymışçasına kendi baskılanışlarına arzularlar? Bu sorunsal, Dölez ve Guattem'in ilk kez sordukları bir şey değil. Bu uzun zamandan beri sorulan bir soru. Bu gerçekten de çok kritik bir soru ayrıca. Ve aslında mesela bilim rayhın ee, o ünlü söz de Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oid'de yankılanan bir sözdür. O bildiğim, hepimizin bildiği o ünlü söz. Yani asıl açıklanması gereken aç insanların niçin çaldığı, işte sömürülen işçilerin niçin göreve gittiği değil, aç insanların niçin çalmadığı ve sömürlenlerin niçin göreve gitmediğidir. Bu bunun gibi. Aynı aynı bu eksende sorulan bir soru. Fakat farklı bir noktaya doğru gidecek. Şimdi bu soruya yanıt, yani arzu niye kendi baskılınışını arzulasın, böylesine üretken bir şeyse? Ya da kitleler niye kendi esaretlerini arzulasınlar? Bu şimdi böyle eltis bir noktadan sorulmuş bir soru mu? Yoksa bu soru, kitleler zaten aldatılıyor. İdeolojik mekanizmalarla, işte ideolojik aygıtlarla, bir takım yanılsamalarla kitleler zaten aldatılıyor. Bununla geçiştirilebilecek bir soru mu? Deleuze ve genellikle e, bu ideolojik düzeydeki analizleri e, yetersiz buluyorlar ve e, bize aslında ideolojinin altından yürüyen moleküler bir analiz yapmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar sık sık. Bu moleküler analiz ne e, biraz ona değineceğim ben şimdi. Bir kere toplum e, özellikle antreotip eserlerinde baskın diyorum bu iki kuvvet ya da iki kutup tarafından kat ediliyor her toplum. Bu, bu kuvvetlerden bir tanesi aslında aynı aktif güçlerde olduğu gibi şizoid ve devrimci güçler. Devrimci kutup diyor. Döloz kuvvetleri buna. Şizoid ve devrimci kutup. Ama bunun karşısında ve bazen yan yana, bazen iç içe e, paranoid, faşist bir kutup çıkıyor. Şimdi bu şizoid, devrimci güçler e,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 devrimci güçleri noktasal yapılanmalar arasına yerleştirerek onları baskılamak istiyor. Paranoid faşist kutup asıl işte bugünkü benim soruksal olarak gördüğüm şey. Bu paranoid faşist kutuba toplum nasıl direnebilir? Toplumlar bu, bu kuvvetlere, bu kutuplara nasıl direnebilir? Dönez'ün e, bu şizoid devrimci güçlerin ile ilgili olarak söylediği önemli bir şey var. Burada diyor ki e,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 Buradaki makinesellik ne peki? Ee, aslında Deleuze ve Goethe'nin bize açık bir tanımını vermez. Bir makine nedir? Ee, bir makine e, makinenin tanımı nedir? Bunu, bununla uğraşmazlar. Hep sordukları soru şudur. Makine nasıl çalışır? Bir makine nasıl çalışır? Bu makine nedir? Teknolojik bir makine ama. Ee, yani bunu da çoğunlukla sormazlar. Ama mesela bir takım e, örnekler verirler bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi,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 Anne çocuk figürlerini önceleyen bir makinesel bağlantı olarak görürler. Bu çok tuhaf bir şeydir. Çünkü biz genelde anne ve çocuk ilişkisi olarak gördüğümüz şeyi Dölez ve Goethe tuhaf bir şekilde bağlantısallık olarak görüyorlar. Ve bu şekilde e, anne ve çocuk öznellikleri yaratılıyor. Claire e, Farney yazdıkları eserde e, sanırım Buna benzer başka örnekler de var. Ama mesela biz e, bir bisikleti de örnek verebiliriz. Bisiklet sürerken işte Todd May'in e, ders kitabında yer alan bir örnek bu da. E, bisiklet sürerken gözümüzde yol arasındaki bağlantı, ellerimizde direksiyon arasında gidonla kıç arasındaki bağlantı, tüm bunlar bisiklet sürebilme e, meselesini, e, bisiklet sürebilme sorununu <gülüyor> çözmemizi sağlayan bağlantılar. Bu sebeple makinesel bağlantı meselesi aslında kapitalizm ve şizofreni eserleri boyunca sürekli karşımıza çıkar. Şimdi şizoid derinci güçlerin kurdukları makinesel bağlantılar Döres ve yükselye göre V şeklinde bağlanıyor. Yani bu bağlaç şeklinde bir bağlak bağlaçlı bir yapıyla bağlanıyor. Fakat paranoyit, faşist kutup bize her zaman ya ya da tipinde sesleniyor. Ya genç ya yaşlısın.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 Antioedip'in girişine yazılan ön sözde çok net bir şekilde görülüyor. Foucault net bir şekilde bu eser diyor bir teorik kalkış noktası değil asla. Bizim için referans olacak yeni bir ideolojinin ya da bir şeyin referansı değil. Ama bizim için faşizan olmayan bir yaşama nasıl girebiliriz sorusunu sormayı deneyen bir tecrübe. Nasıl tecrübe edebiliriz bu eseri? Aynı şekilde bize faşizmin sadece majör ve büyük anlatısal yapısını değil, içimizdeki faşizmi, bedenlerimize eğilmiş, moleküler düzeydeki faşizmi teşhis etmemizi ve bunu görmemizi isteyen bir eserden özellikle. Zaten bugün hani faşizme ya da paranoid faşist kutba hiyerarşik düzenlemeye, molar olana nasıl direnilir meselesi e, de koyduğumuz bu faşizm hiçbir zaman sadece yukarılarda olup biten değil ya da İdeolojik düzeydeki faşizm değil. Aynı zamanda cinselliğe yayılmış, bürokrasiye yayılmış, işte gündelik hayata yayılmış faşizm türlerine karşı nasıl dileniriz? Sorusudur bu. Ve bu soruyu e, yanıtlama çabası aslında soruyu daha da değişmeyi gerektirdi. Döloz ve Goethe arasında. Bu sebeple Döloz'un mesela kontrol toplumları üzerine Not adlı kısa çalışmasında çok özel bazı e, belirlemeler buluruz buna dair. Bunlardan bir tanesi Foucault'un da aslında paylaştığı, artık çağımız toplumların disipliner yapıdan olabildiğini uzaklaşıp bir denetimci ya da kontrol toplumu dediğimiz bir toplumsal bünyeye doğru evrildiğini söylediği yerler. Burada Deleuze, işte Foucault ile paraleldir bu noktada ve bize bir denetim ya da kontrol toplumuna doğru bir geçişin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 İşte e, okul belirli bir e, eğitimli birey öznesini yaratır. İşte akıl hastanesi belirli bir delilik tipini örgütler. Toplumsal alana bunu yayar. E, fakat e, bunlar belirli kalıplardır ve bu disipliner yapıda yani bizim artık bir anlamda açmış olduğumuzu düşündükleri e, Dölos'un özellikle düşündüğü e, bu toplumsal formasyonda e, bizler.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 Halbuki disiplinci yapıda e, şöyle bir işleyiş vardı. Çocuksun, büyük değilsin, e, büyüdün, artık çocuk değilsin. Bir öncekini sürekli olumsuzlayarak giden bir yapı. E, öğrencisin, artık çocuk değilsin. Böyle ilerleyen bir dizi. Bunu özellikle diyaloglar eser eserinde söylüyor. Claire Farnay'da yazdıkları e, söyledi. E, askersin, artık sivil değilsin. Askerliğin bitti, iş buldun, artık işsiz değilsin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 Bu toplumda Döröz'ün ısrarla vurguladığı bir şey, artık insan kapatılmış insan değildir. Disipliner yapıdaki gibi kapatılmış insan değildir. Borç içerisindeki insandır der Dürüz. Bunu sıklıkla vurgular ve hatta otonomist ot e, bazı yazarlar bu borç meselesini lazaro tekmeyi e, genişleterek e, bunu iyice derinleştirdiler son zamanlarda. Şimdi bu borç meselesine birazcık daha eğilmek istiyorum ben. Deleuze'n, Guadagnin'le birlikte Kapitalizm ve Şizofrenin birinci e, eserin birinci cildinde e, Antiolydik'te bize varoluş borcu kavramıyla anlattıkları bir şey var. Despot'un gelip, e, Despotik, Sosius'ta, bütün toplumsal akışları kitleyip,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 bu borç ilişkilerini despottan sökmüş, despotun kilitlediği akışları bırakmış ve bu akışları sermayede yeniden konumlandırmıştır. Bu sebeple kapitalizmde herkes sermaye borçludur. Kapitalizm aksiomatiğin işleyiş biçiminde e, her birimiz birer borçlu öznellik olarak örgütleniriz. En başından itibaren ve bu borçluluk sadece finansal borç da değildir. Ahlaken ve vicdanen borçluyuzdur. Bunu nereden türettiklerini biraz inceleme şansım oldu son zamanlarda. Ee, bunu aslında e, Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğünde şu ve şuradan e, sözcükler arasında e, koyduğu e, bağlantı üzerinden düşünüyorlar. Yani Almanca'daki bu sözcüklerin birisi işte borç diğeri suç anlamında e, ve Nietzsche'nin tam da suçlu, kendini suçlayan, yaşamdan nefret eden, öfke kusan o öznelliğin biçimlenişini alaçaklı ve borçlu arasındaki ilişki ekseninde düşünerek materyalist bir soyutluk yapması gibi Deleuze ve Guattari de kapitalist aksiometik içerisinde kapitalist ilişki biçimleri içerisinde borçlu öznelliğin yeniden sermayeye yönelik borç olarak örgütlendiğini söylüyorlar. Ve burada çok tohum bir şey söylüyor Deleuze bize. Birey yani individual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 Bugün paranız e, ne yaptı? Bugün e, işte hani kişilikler e, atfediyor size ve sizin etrafınızdaki şeylere. E, aslında e, neyin neye sahip olduğu ile ilişkili e, net ayrımları yapabilmemizi olmaksız kullan bir sistematik bir e, kontrol anlayışıyla karşı karşıyayız. Ama e, derez bu noktada uluksuz değil. E, yaşam her zaman e, yeni alternatifler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 Tıpkı kuklayla kuklaçı arasındaki bağlantıların çokluğu gibi, bizler arzularız, arzuladığımız için yan yana geliriz ve bunun için emek veririz. Yani arzu tıpkı Marksın canlı emek fikri gibi üretkendir böylesi gruplar içinde. Ama bu canlı emek nasıl ki işte bir metaya ya da bir üretim sürecine sokulup orada hapsedildiğinde ücretli emeğe dönüştürüp potansiyelde bir